lerde bir geziden döndüm. Ancak fevkalade ve olağanüstü gibi sözcüklerle tanımlanabilecek bir geziydi bu. Binbir renk içeren, görülmemiş boyutlarda enerji dolu bir bölgeyi gezdim. İslam'ın birden fazla etnik grubu barındıran bir toplum içindeki rolünün hararetle tartışıldığı Malezya'ya gittim. Ardından Tayland'da modern bir Budist ülkede geri kalmış bir topluluk olarak yaşayan Müslüman azınlığın şikayetlerinin nasıl şiddet olaylarına ve toplumlar arası gerginliğe yol açtığını anlatanları dinledim. Ondan sonra da Endonezya'ya gittim. Aşırı görüşlülerin demokrasi yolundaki çabalara gölge düşürdüğü ülkeye. BBC'nin Uzak Doğu'da İslam dizisinin son iki programında gördüklerimi, dinlediklerimi değerlendirmek, bölge genelindeki sorunları irdelemek istiyorum. Bence bölgenin modernlik arayışında aşması gereken üç engel, çözüme kavuşturulması gereken üç sorun var. Bu sorunların üstesinden gelebilirse Müslüman dünyasının tümü için model oluşturabilir. Bölgede ziyaret ettiğim her ülke birbirinden hem çok farklı hem de tek bir bölgenin ülkeleri olduğuna işaret eden çok benzer yanlara sahipti. I think there are a lot of Güneydoğu Asya'da toplumların birbirleriyle pek çok kültürel bağları var. Uzun yıllar boyunca buradaki toplumların üyeleri kendilerine başka bölgelerdekilere benzemeyen biçimde ayrı ayrı toplumlar olarak değil de bölgenin insanı olarak baktı. Çok uzun yıllar Güneydoğu Asya'da yaşamış ve çalışmış olan uluslararası kriz grubundan Sidney Johnson görüşleri bunlar. Şöyle devam ediyor. Doğu Asya gibi değil. Japonya ve Kore'ye benzemiyor. Güney Asya'ya da benzemiyor. Yiyecekler farklı, gelenekler farklı. Hatta benimsedikleri İslam farklı. Bu bölgedeki İslam'ın Orta Doğu'da uygulanan İslam'dan daha ılımlı olmasından, Orta Doğu'dan daha açık görüşlü olmasından gurur duyarlar diyebilirim. Özellikle Güney Asya'nın tümünde kadınların rolü çok güçlüdür. Gezin boyunca rastladığım birçok Müslüman, Orta Doğu'daki muhafazakar din bakışta kendilerini toplumsal açıdan çok daha gelişmiş olarak görüyordu. Müslümanların kendilerini ekonomik açıdan geliştirmelerine fırsat tanınmadığına inandıkları Güney Tayland'da bile halkın inancı bu yöndeydi. Assalamu alaikum, wa alaikum Ya, hadi, de. Üniversitede öğretim üyesi olan Süreya Camcuri, bu eğilime güzel bir örnek. Bir yandan üniversitede ders veriyor, bir yandan da başka uğraşlara zaman buluyor. Şiddet olaylarının artmasıyla akrabaları ölen Müslümanların ailelerine yaptığı ziyaret ardından konuştum kendisiyle. Dindar bir kadın Süreyya, aynı zamanda kendine güvenen bir iş kadını. If I have to go outside from my home, okay. Evimden dışarı çıkarken Müslümanlara uygun biçimde giyinirim. Yani başımı kapatmam gerekir. Ama biz Müslüman kadınların kendi yaşam biçimleri var. İstediğimizi yapabiliriz aslında. Radyo dinleyebilirim, televizyon seyredebilirim. Belki modern yaşam bu. Peki Orta Doğu'daki Müslümanlardan daha modern olduğunuzu mu düşünüyorsunuz diye sordum. Evet, öyle düşünüyorum. Öyle If I in Midden, maybe I, I cannot work. Evet öyle, bence öyle. Orta Doğu'da yaşıyor olsaydım belki burada olduğu gibi çalışmama izin vermeyebilirlerdi. Belki evimde oturup sadece çocuklarıma bakmam istenebilirdi. Ama burada hem evimin dışında çalışabiliyorum hem de akşam evime dönünce çocuklarıma annelik yapabiliyorum. Yani her iki işi de yapmam mümkün. Bu benim özgürlüğümü gösteriyor. Seçim yapma hakkım var. Süreyya Camcuri... Bu özgürlüğü, buradaki yaşam biçimini sevdiğini de eklemeyi ihmal etmiyor. The Muslims of Southeast Asia are different from the Muslims of the Middle East. Güneydoğunun Müslümanları, Ortadoğu'nun Müslümanlarından farklı. Bunu söyleyen, bölgenin önde gelen güvenlik uzmanlarından Rohan Gunaratna. The Middle Eastern Muslims see the world through the prism of Israel. Orta Doğu'daki Müslümanların dünyaya bakışlarını İsrail ile ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek lazım. O yüzden de daha çok acı çekmiş oldukları için daha sert, daha katı tutumlu oldular. Ama Güneydoğu Asya'daki Müslümanlar çok uzun yıllar büyük bir Hristiyan, Budist ve Hindu toplumlarının gölgesinde yaşamış oldukları için daha ılımlı, daha hoşgörülüler. Ne yazık ki bu değişiyor. Bunun nedenlerini sıralarken El-Kaide'nin etkisini Orta Doğu'dan bölgeye para akıtımını, Orta Doğu'daki hayır kurumlarının ve Orta Doğulu vaizlerin etkilerini saymak lazım. Güneydoğu Asya'ya bölge dışından yeni, radikal bir İslam türü geliyor şu sıralarda. Bu bence bölgenin üstesinden gelmesi gereken en temel ve birinci sorun. El-Kaide yerel bir grupla, cemaati İslami ile bağlantı kurarak bölgeye sızmayı başardı. Güvenlik uzmanı Rohan Gunaratna, El-Kaide'nin bölgenin zayıf noktalarını saptayarak ve bu zayıflıktan yararlanarak, hiç acımadan harekete geçtiğini söylüyor. Güneydoğu Asya'da güvenlik yetkilileri, terör tehdidi, terör eylemlerine ilişkin bilgileri çok zayıf. El-Kaide'nin özellikle Güneydoğu Asya'da gücünü arttırmak istemeye çalışmasının nedeni de bu bölgede güvenlik eksikliği olması. Ama burada aynı zamanda radikal İslam'ın, aşırı görüşlülerin şimdiye kadar hemen hemen hiç istismar etmediği dev bir Müslüman toplumu var. O yüzden de El-Kaide'nin tohumlarını ekebileceği çok verimli bir toprak olarak nitelenebilir. Mevcut Müslüman gruplarla El-Kaide'nin işbirliği yapabileceği bir ortamdan söz ediyoruz. Örneğin Cemaati İslami, El-Kaide ile temas haline geçinceye kadar tek bir intihar saldırısı olmamıştı. El-Kaide, Cemaati İslami'nin tamamen değişmesine neden oldu. 2002 yılında Bali'de Gece Kulübü'ne yapılan bombalı saldırı bu işbirliğinin kanıtını oluşturdu. Bölgedeki güvenlik yetkilileri bu saldırıda cemaati İslami'nin parmağı olduğundan başından beri hiç şüphe etmemişti. El-Kaide'nin Güneydoğu Asya'daki yeni işbirlikçisi artık olgunlaşmıştı. Çoğu batılı turistlerden oluşan 200'den fazla kişi öldü Bali saldırısında. <Gülüyor> Birden yeni bir patlama meydana geldi. Öylesine yüksek sesli bir patlamaydı ki hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Herkes dans ediyordu o sırada. Sanki bastığımız yer yarıldı gibi geldi. Etraf kap karanlık oldu. Ondan sonra herkes can derdine düştü. Orda burada yangınlar çıkmaya başladı ve benim erkek arkadaşım öldü. Ben sen neredeyse burnum kanamadan kurtuldum. Bali'deki saldırıya tanık olan bir turistin gözlemleri. Güvenlik uzmanı Rohan Gonaratna ise. Until Bali, several of our assessments were ignored. I myself to Indonesia several times. Bali'deki saldırıya kadar bizim değerlendirmelerimizi hiç dikkate almadılar. Ben şahsen Endonezya'ya birkaç kere gittim. Önde gelen kişilerle görüştüm. Onlara ne zaman Endonezya'da aktif olarak faaliyet gösteren bir terör ağı olduğunu söylesek, bize gülümseyerek bakmakla yetiniyorlardı. Kendi topraklarında faaliyet gösteren cemaati İslami grubunu hedef alacak anlayışa, siyasi iradeye sahip değillerdi. Ama Bali'deki saldırıdan hemen sonra işler değişti. Aslında bu saldırı bölgedeki hükümetlerin çoğunu uykudan uyandırdı. Evet bu saldırıdan sonra bazı hükümetler eşgüdümlü olarak hareket etmeye başladılar. Ama Endonezya'da bazı siyasi liderler hala küçük oyunlar peşinde karar vermekten korkuyorlar. Örneğin bugüne kadar cemaati İslami'nin faaliyetleri yasaklanmadı ya da bir terör örgütü diye tanımlanmadı. Hala meşru bir örgüt. Endonezyalı liderlerin bu grubu terör örgütü ilan etmeleri için belki bir iki bombalama eylemi daha gerekecek. Endonezya'ya yöneltilen bu eleştiriler Washington'da Bush yönetimi tarafından da yankılandı. Avustralya Başbakanı John Howard da eleştiriyi esirgemedi. There had been a lot of warnings about terrorist activities across Indonesia for some time. Endonezya'nın bir ucundan diğerine terör faaliyetleri gerçekleştirileceği yolunda çok sayıda uyarı yapılmıştı. Hem Avustralya hükümeti hem Amerika Birleşik Devletleri Endonezya hükümetine ülkedeki teröristlerin faaliyetlerine karşı daha sert biçimde harekete geçmesi için bir süredir baskıda bulunuyordu. Butin well, we have to respond by saying that we understand the concerns of Australia. Çıkarları bu terörist gruplar tarafından tehdit altında olan Avustralya'nın ve diğer ülkelerin endişelerini anladığımızı söyleyerek sözüme başlayayım. Bunları söyleyen Endonezya'nın yeni savunma bakanı Giovanna Sudarssono. Ama yayınladığınız siyasi bildirilerde yeterli önlemlerin alınmadığında ısrar eden ifadeler kullanırsanız, teröristlerin istediğini yapmış olursunuz. Onların tam da istediği bu. Bıraksınlar biz kendi koşullarımıza göre, kendi olanaklarımızla ve kendi belirlediğimiz hızla hareket edelim. Bu işi sona erdirmenin en iyi yolu budur. Endonezya'nın bu yumuşak tutumu bölgedeki başka ülkeler tarafından da benimseniyor aslında. Bölgedeki hükümetlerin çoğu Washington'un müttefikleri. Onun içinde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde teröre karşı sürdürülen savaşta kendi paylarına düşeni yaptıklarını göstermek istiyorlar.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 Peki savaşı kim kazanıyor acaba? ılımlıların gücü zayıflatılıyor ve radikallerinki güçleniyor. Buna neden olan da Güneydoğu Asya'yı kasıp kavuran Amerikan aletharı rüzgarlar. İşte bölgenin karşı karşıya olduğu ikinci büyük sorun bu. Why are you here today? Uh, freedom of Palestinian people uh, İsrail'in Israel işgaline karşı Filistin halkının özgürlüğü için geldim buraya.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 Uzak Doğu'da İslam dizimizin son programında Amerikan alehtarlığının bölgedeki yankılarına ve yolsuzlukla insan hakları ihlallerine değineceğiz.